149. konu İsrailoğullarının büyük alimlerinden Zeyd bin Suud Müslüman olması, Zeyd bin Sune şöyle anlatıyor, Allah Teala hidayetimi dilediğinde ben şu iki alamet hariç peygamberlik alametlerinin hepsini Muhammed'de buldum, onların da Muhammed'de olup olmadığını daha tecrübe etmedim, halimliği cehaletini geçecektir, ona karşı yapılan cehaletler onun halimliğini artıracaktır, dedim, bunları da şu olayda buldum, Hazreti Peygamber bir gün hanımlarının hücrelerinden çıktı, beraberinde Ali bin Ebi Talib de vardı, o esnada devesinin sırtında Bedevi'ye benzer bir kişi haz Peygamber'e yaklaşarak şöyle dedi, Ey Allah'ın Resulü, benim birkaç adamım vardır, falan kabilenin falan köyündendirler, Müslüman oldular, ben onlara eğer Müslüman olursanız Allah size geniş rızık verecektir, dedim, fakat yağmur yağmadığı için şimdi onlar şiddet ve yokluk içinde kıvranıyorlar, Ey Allah'ın Resulü, onlar bir ümit için İslam'a girdiler, korkarım ki yine bir ümit için ondan çıkmış olacaklar, eğer onlara yardım olarak bir şey göndermeyi uygun görürsen onu götürelim, dedi, Hazreti Peygamber yanındakine baktı zannedersem o Ali idi. O ey Allah'ın Resulü, elimizde ondan hiçbir şey kalmadı dedi. O esnada ben Hazreti Peygambere yaklaştım ve şöyle dedim: "Ey Muhammed, falan kabilenin bostanındaki bazı hurmaları belli bir zamana kadar bana satabilir misin?" Hazreti Peygamber "Falan bahçenin belirli hurmaları şeklinde tayin edilmeksizin olabilir." dedi. Ben de "Evet, öyle olsun." dedim. Böylece falan bahçenin hurmaları şeklinde tayin yapmaksızın Hazreti Peygamber benimle alışverişe girdi, ben de kemerimi açtım, ona 80 miskal altın verdim, karşılığında felın zamanda bana şu kadar hurma vereceksin, diye şart koştum, Hazreti Peygamber benden aldıklarını o kişiye verdi ve şöyle buyurdu, bunu adaletle onlara dağıt ve onları kurtar, hurmalarımı almama 2-3 gün kala Hazreti Peygamber dışarı çıkmıştı, beraberinde Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali ile daha başka sahabeler de bulunuyordu, bir cenazenin namazını kıldırdıktan sonra oturmak üzere duvara yaklaştı, yanına vardım ve onun yakasına yapıştım, iç gömleğinin ve abasının yakasını tuttum, ona çok sert baktım ve şöyle dedim, ey Muhammed, niçin benim hakkımı vermiyorsun, Allah'a yemin ederim ki siz Abdülmuttalib oğlan ancak borcunuzu geciktirmekle tanınmışsınızdır, Zeyt bunları Hazreti Peygamber'i kızdırıp kızgınlığın onda ne tür bir etki yaptığını denemek için söylüyordu, yoksa Hazreti Peygamber'in borcunu geciktirmesi söz konusu değildir, andolsun sizinle alışveriş yapanlar bunu bil dedim, o esnada Ömer'e baktım, gözleri bir iyi şeklinde yuvalarında dönüp duruyordu, sonra bana şöyle bir baktı ve dedi ki, ey Allah'ın düşmanı, şu anda duyduklarımı sen Allah'ın Resulüne mi söylüyorsun, bu gördüklerimi sen Resulullah'a mı yapıyorsun, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki eğer fevt olmasından korktuğum bir şey olmasaydı bu kılıcımla kafana vururdum, Hazreti Ömer'in fevt olmasından korktuğu şey Zeyd'in Hazreti Peygamber'e imanı meselesidir, Hazreti Peygamber Ömer ise bana sükunet içerisinde baktı ve ey Ömer benimle Zeyt bundan başkasına daha muhtacız bana borcumu güzelce eda etmemiz Zeyt e de borcunu daha güzel bir şekilde takip etmesini tavsiye etmesi gerekirdi ya Ömer Zeyti götür ve onun hakkını ver korktuğun şeyden dolayı da ona fazla olarak 20 sa hurma daha ver dedi Ömer beni götürdü hakkımı verdi 20 sa hurmayı da ilave etti ben ona bu fazlalığın ne olduğunu sordum Ömer şöyle dedi Hazreti Peygamber korktuğu şeyden dolayı bunu sana kefaret olarak vermemi istedi, ona ey Ömer, sen beni tanıyor musun, diye sordum, Ömer hayır, diye cevap verdi, ben Zeyd bin Su, neyim, dedim, bunun üzerine Ömer, Yahudilerin büyük alimi olan ne öyle mi, dedi, evet, dedim, Ömer o halde bunları Allah'ın Resulüne niçin yaptın, dedi.